Şu bir anda Üç saniye içerisindeki Zihnindeki sıçramayı ilerlemeyi gördünüz değil mi hepiniz <gülüyor> Teşekkür ederim Biz buradayız siz nasılsınız İyiyim Allah'ım siz, siz yine geceleri ayaktasınız İşimiz oldu baba ya <gülüyor> Bir kere Gece yaşamaya alışanlar Bu tedavisi yok herhalde yani insanlar zaman zaman belli nedenlerden ötürü gecele geceleri yaşamışlardır. İşte mesaisi Heh. geceye kaydırılmıştır. Daha zaman vardiyası öğrencidir, ödev çalışmak zorundadır, nöbet tutmak zorundadır vesaire vesaire. Bu bir de ciddi ciddi gece yaşayanlar var. gündüzleri çiçeklerim soluyor, geceleri hmm. yaş. <gülüyor> Sizin çiçekleriniz o şekilde. Ben O türden, o şekilde olmadı. Bir gece açıyor. Seni dinliyorum, çok güzel. Hepsinin gerekli olduğunu, hepsinin hayatta bir yeri olduğunu anlarsınız ya. Yani anlarsınız, kabullenmesi zor olabilir ama anlarsınız gerekli olduğunu. Şimdi, e, paşalı, tamam söyle, çok güzel. Hı hı. Ben bu söyle ve altına imzamı da atarım. Hı hı. Ama gel gör ki şu yaşadığımız, hı hı. şu yaşadığımız ortam, evde veyahut bulunduğum ve kendimi bulamadığım bir şeyin de bilmiyorum çözülmez bir bilmece haline geliyor. Ya hata kusur bendedir, ya da beni bu düşer derde düşürenlerdedir. Öyle diyorum o zaman yalnız kalıyorsun. Ne diyelim? <gülüyor> ben bittim. Yani yok başka bir şey yok. <gülüyor> bu kadar. <gülüyor> Şimdi, ne atalım? Şimdi öyle bir öyle bir olmazlarla karşı karşıya geliyorsun ki işte. adaletiyle değil merhametiyle muamele eylesin. Muhakkak tabii ki. Hı hı. Ama işte bu bu gibi şeyler karşına geldiği zaman Bu temizlikçiler Bana silmemiş ver. Ben hiç şey göremiyorum Bana haber ver beraber o tamam, peki Teşekkür, teşekkür ederim ediyorum. Hayırlı geceler teşekkür diliyorum teşekkür. sağ olasınız Eyvallah Sanıyorum bu gece fazla soru sordum Belki birçoğunuz kendini böyle Test ediliyor falan zannetti 600, yani bir yani soru sordum mesela bu müziği dedim hangi türe sokarsınız siz dedim yani tasdif etmeye kalkarsanız çok mu zor bir soruydu ne yapayım az önce aklıma bir şey gelmişti neydi ...yine katılmak için. Telefonda konuştuğum dinleyiciler Hep daha önce de konuşmuş olduğum dinleyicilerdi Ve hepsi bir memnuniyet ifadesi sergiledi Hoş geldin dedi Tekrar hoş geldin dediler sağ olsunlar Memnun olduklarını ifade ettiler Peki herkes memnun mu? Zannediyorum bunu herkes için söylememiz zor. Ya da... İyi olmadı be... Diyenler de olabilir. Ya çünkü ben düşünüyorum da bunu. Şimdi geçen süre içerisinde... ...kelimelerin birçoğu uyumuş... ...onları uyandırmaya çalışıyorum da... ...mesela şu anda... ...Türkiye'nin birçok yerinde... ...dinliyor olabilirsiniz bizi... ...ne bileyim... ...Van'ın Doğu Beyazıt ilçesinde... ...bizi dinliyorlar yanlış hatırlamıyorsam... Doğu Karadeniz'de Güneydoğu'da İç Anadolu'da Ege'de Trakya'da Akdeniz bölgesinde Farklı şehirlerde Kasabalarda, köylerde, yollarda Evet dinliyoruz Onu biliyorum Sonuçta az önce size dinlettiğim müzikti sanıyorum şuna karşı çıkmazsınız. İşte bu bizim dinlendiğimiz alanın, coğrafyanın bu havzanın müziğiydi. Şimdi Türk sazları, İran sazları hatta Yunan hatta Ermeni yani bu havzanın müziğiydi. Çok ırklıydı. İşte bunun için zaten bir batılının bunu tasnif etmesi, anlaması, anlamlandırabilmesi zordur demeye çalışmıştım. Ve az önce dinlettiğim işte o enstrümental müzik konuştuklarımızın, konuşmaya çalıştıklarımızın çok değerli toplu bir... Yansımasıydı, müzik diliyle Söylenmesiydi adeta Şimdi geçen süre içerisinde Sanıyorum Birazcık işte okur yazar olan Birazcık okuma meşgalesi Derdi olan Kendini işte biraz Mürekkep yalamış olan her insan gibi Ben de mesela Anadolu ile çok fazla ilgili olduğumu söyleyemem, söyleyemezdim. Ben hala söyleyemem. Çünkü niye? İnsan hep dışarılarda arıyor çözümü. Dışarılardan medet umuyor. Hani başkalarından medet ummak gibi. ve diğer yandan baktığınızda işte toprakları savunduğunu söyleyen, işte vatanı kurtardığını söyleyen milli hassasiyetler adına sergilenen tavırların ve bu tavırları sergileyenlerin uslupsuzluğu, yani uslu bu yemek belki biraz iltifat olacak, üstümsüzlüğü her işte okumuş yazmış medeniyetten böyle ya da böyle biraz nasibini almış her insanın dünyaya hangi tarafından bakarsa baksın hangi pencereden bakarsa baksın rahatsız olacağı şekilde ve siz böyle bir yerde doğal olarak ister istemez bazı şeylerden bazı cümlelerden bazı sembollerden uzak durmak ihtiyacı hissedersiniz. Böyle refleksleriniz gelişir. Mesela elinde ay yıldızı bayrakta dolaşan biri kim olabilir ki? Çünkü i̇şte bıyıkları yeni terlemeye başlamış. Arkadaşını askere gönderen asker uğurlama konvoyunda kornaya sürekli basarak başınızı şişiren yani aman şuna çatmayayım bunlar başıma bela olmasın Ne tedirgin olduğunuz delikanlılarımız gelir mesela aklınızı veya mitinglerde dikkatinizi çeken işte elinde bayrağıyla dolaşan yaşını başına almış hac gelir gözünüzün önüne ilginçtir İslamoğlu tabi öğrenmenin sonu falan yok. Ama sanıyorum hepiniz aynı hikayeyle büyüdünüz, hepimiz aynı hikayeyle büyüdük. Neydi o hikaye? Mesela işyerlerinizin önünde veya bütün resmi binaların önünde gördüğünüz, kırmızı zemin üzerine ay yıldızlı bayrağa baktığınızda, işte bunun hikayesi nedir? diye sorulduğunda aklınıza gelen hikayeyi biliyorum galiba i̇şte Çanakkale Savaşı'nda kan gölüne bir gece yarısı hilal ve ay yansımış şu anda bayrakta olduğu gibi ve bizim bayrağımız oradan ortaya çıkmış doğru mu? hikaye doğru da iddia doğru mu? Yanlış. Birazcık fotoğraf karıştırmaya meraklıysanız mesela ay yıldızlı bayrağın 1800'lerde de olduğunu göreceksiniz. Evet 1800'lerde de kırmızı zemin üzerine ay yıldızlı bayrak Bayrağımız olduğunu göreceksiniz. Bakın bayrağımız derken böyle kendim bilime yabancı bir şey değmiş gibi oluyor sanki şey. Yani okumuş adama yakışmıyor be. Yani sanki böyle hamasi bir konuşma yapıyormuşum gibi. Veya işte sanki cümlelerime şövenizm karışıyormuş gibi. Evet, 1800'lerde de var. Benim bir ara anlattığım, gazetelerde dikkatimi çeken ve burada da anlatmanın gereğini inandığım, yoksa tekrar etmekten dediğim gibi, başta da söylediğim gibi bek haz etmem. Tekrarlamak bana müsait bir şey değil. Ben yani diyorum, karakterle ilgili bir şey bu. O yüzden mesela öğretmenleri anlayamam. Çünkü öğretmen olabileceğimi hiç zannetmem. Her zaman aynı dersler aynı konular, tekrarlar. Allah dağına göre kar veriyormuş. Allah yardımcıları olsun. Herkes işini yapsın. Tarihini yine yanlış söyleyebilirim ama geçen sene Ağustos ayındaydı. Gazetelerde şöyle bir haber vardı. Dostluk maçında savaş, dostluk maçında kavga çıktı, dostluk maçında nefret ve benzeri başlıklarla Çünkü o gün neredeyse bütün gazeteleri alt üst etmiş idim ben Kimisinde birinci sayfada altta köşede, kimisinde iç sayfalarda Ama fotoğraf hep aynıydı, Reuters'in geçtiği bir fotoğraftı Kahya şundan ibaret. Malum, Bosna'da yaşanan acı dolu günlerden sonra, Boşnaklarla Sırplar arasında iki ilişkileri düzeltmek niyetiyle, iki ülkenin milli takımları arasında bir dostluk maçı organize edilir. Saraybosla da oynanacaktır maç. Ve haberden öğrendiğimize göre Sırplar maç başladıktan sonra uluslararası savaş suçları mahkemesinde yargılanan binlerce masum boşluğu öldürmekten yargılanan Sırp komutanlar lehinde slogan atmaya başlarlar. Evet dostluk maçında oluyor bu adı üzerinde işte Yugoslav milli takımı ile o dönemde Yugoslav milli takımı şimdi Sırp Karadağ konfederasyonu mu yanlış söyleyebilirim ee, Bosna Hersek milli takımı arasındaki dostluk maçında oluyor bu Sırplar birden tekrar o savaş günlerinde cephede komutanlık yapmış. Uluslararası Mahkemede savaş uçlusu olarak yargılanan komutanlarını savunan tezahüratlar atmaya başlarlar. Bunun üzerine boşnaklar ne yaparlar? Bakın Türkiye'de biraz mürekkep yala, yalamış olan herkesin zannediyorum düşünmesi gereken incelemesi gereken bir fotoğraf bu. Çünkü doğru bildiklerimizin doğru olmadığını gösterebilecek bir fotoğraf. Sırpların bu düşmanlığı karşısında fotoğraftan da görüleceği üzere boşnaklar ay yıldızlı bayrak açarlar. Evet. Şimdi ne var bununla diyeceksiniz. Bir sürü ülkede ay yıldız var. Hayır, birbirinize ay yıldızlı bayrak, kırmızı zemin üzerinde, hilal ve yıldız. E bunda ne var? Yani, çok şey var. Birincisi şunu hatırlatmam lazım size. Bosna Kurtuluş Savaşı sırasında da çünkü buna benzer olaylar yaşandı. Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Bosna'ya İnsan Hakları Komisyonu gitmiş kısa sürede geri dönmek durumuna kalmışlar idi neden Çünkü insan hakları komisyondaki üyelerin çoğu boşnakları Türk zannediyordu ve Türkçe konuşmalarını bekliyordu. Türkçe konuşmadıklarını gördüklerinde şaşırmışlar idi belki siz de yani ne bileyim ben yani işte ekmek derdi işti, güçtü okuldu Çoluktu çocuktu derken ben boşnakların ırkını kökenini nereden bileyim herhalde Onlarda da Türk kanı var ki Bizim bayrağı dalgalandırıyorlar Diyebilirsiniz Öyle değil Hatta hiç unutmuyorum Dedim ya gördüğüm bütün gazeteleri Ulaşabildiğim bütün gazetelere baktım Entelektüel Sol renkler taşıyan Radikal görüşler ileri süren radikal bir gazetemizin manşeti bu haberle ilgili manşeti çok ilginçti i̇şte dostluk maçı etnik nefret ifadesini kullanıyordu radikal entelektüel arkadaşlar hani bakın Türkiye'de muhafazakar mütedeyin sağ kesimle adlandırılan insanlar boşnakları Türk zannediyor Türkçe konuşmalarını bekliyor bu yaygın bir hata bunu bir kenarda tutuyoruz. Sol kesimde işte Batı aydınlanmasına referans yapan ve Avrupa Birliği ödevine iyi çalışılmadığını, Avrupa Birliği ödevine iyi çalışmak gerektiğini, bütün bunları Kopenhag kriterlerini Türkiye için yapmak gerektiğini söyleyen, birçoğu kendini solda tanımlayan, radikal görüşler ileri süren, Arkadaşlar da başka e, bir yaygın hatayı sahipliyorlardı. Bunu görmek açısından çok önemliydi. İşte onlar bu haberi verirken ettik nefret başlığını kullanmışlardı. Ne var bunda? Kimleriniz biliyor bunun cevabını tabii. Çok şey var bundan. Çünkü bu olay için etnik nefret başlığı kullanılamaz. Niçin? Çünkü o gün statta bulunan herkes aynı ırktandı. O gün statta bulunan herkes hırptı. Nasıl yani? Boşnak dediğimiz nedir? Boşnak bir ırk adı değildir. Müslüman hırplara boşnak denilir. Nasıl yani? Evet. Müslüman sırtlara boşnak denilir. Şimdi ortada tek bir ırk varsa etik nefret nasıl olacak? Bakın dini nefret olabilir. Farklı olan ne? Din. Peki sırt nefretinin kökeninde ne yatıyor? Birkaç tane nedeni var tabii. Bir tanesi... Tarihte büyük Sırp İmparatorluğu büyümeye başladığı dönemde, o günlerde kötü bir, aman, o zamanlar çökmeye üst tutmuş olan Bizans'ın başkentini Konstantinopolis'i kendine başkent adayı olarak görüyordu Sırplar ve Konstantinopolis'i Konstantinopolis ele geçirip Konstantinopolis'i yani benim şu anda Yayın yaptığım şehri, işte konuştuğum şehri, Büyük Sırp İmparatorluğunu başkenti yapmak istiyorlardı. Bunu yapamadılar, buradan bir nefretleri var. İki, Fatih Sultan Muhammed, Büyük Sırp İmparatorluğunu tarihin tozu sayfalarına yolladı. Yanlış hatırlamıyorsam, yedi kere savaştılar İstanbul Ordusu'yla. Ve bir kere sadece, ismini hatırlayamadığım küçük bir nehrin kenarında çok küçük bir galibiyet kazandılar. Onun da hiçbir etkisi olmadı, bir şeyi değiştirmedi. Evet, Avrupa Birliği ödevine iyi çalışmamız gerektiğini söyleyen, radikal, entelektüel, genelde kendini sol olarak tanımlayan arkadaşlar, ne yazık ki kaba bir Avrupa tarihi bile bilmiyorlardı bu haber bunu da göstermiş oldu. Çünkü boşnakları ayrı bir ırk zannediyorlardı. Bir taraf, yani çok kaba tasitlerde bulunuyorum, genellemeler yapıyorum, yanlışlanmaya müsaittir bu. Beni mazur görün. Sağ kesim diye adlandırabileceğiniz kesim boşnakları tanımıyor, Türk asıllığı zannediyor, Türkçe konuşmalarını bekliyor. O kesim yani ya da sağ kesimin dışındakiler nasıl tasvir edersiniz yani çok önemli değil bence boşlukları ayrı bir ırk zannediyor yine ve aralarındaki ihtilafı milliyetçilikle milliyetçilik zannediyor şövenizm, faşizm falan zannediyor çünkü sol kimlik taşımak biraz da antifaşizan olmak demektir yani karşı olmak demektir yani bir şeyin yanında olmaktan daha çok bir şeyin karşısında olmaktır, sol olmak. Gerçi bütün ideolojiler ya da bütün hareketler için aynı şey söylenebilir. Yani dikkat edin, ideolojik bir dil kullanan insanlar ya da siyasi hassasiyetler taşıdığını söyleyen insanlar, ben buna karşıyım, ben buna karşıyım diye cümleler kurarlar. Karşı olmaktır önemli olan. Peki neyin yanındasın? diye sorduğunuz orası biraz muğlaktır. Şimdi o fotoğraf çok ilginçti. Saraybosna stadında kötü savaş günlerinin izlerini silmek niyetiyle bir dostluk maçı organize ediliyordu. Sırf ve Boşnak milli takımları maç ederken Sırf taraftarlar dostlukla iş olmayan birçok masum boşunağı öldürmüş savaş suçlusu olarak yargılanan ve aranan komutanlarını savunan sloganlar attığında boşnaklar boy tersin geçtiği fotoğrafta görüldüğü üzere ay yıldızlı bayrak açtılar. Fotoğrafa yakından baktığınızda Bayrağın standart, Türkiye'de satılan bir bayrak olmadığını da görebilirsiniz. Çünkü elle dikildiği, özellikle yıldıza dikkat ettiğinizde, yani o ince ayrıntıların hesaplanamadığı çok bariz belli oluyordu. şaşıralım mı? Şaşıralım. Çünkü bakışımızı yenilemek niyetimiz var ise, Tüm bu olaylar olurken niye bunlar oluyor? Yani bunları, bunları seçecekmenin yolu nedir? Gibi sorular varsa ne yapabiliriz ki sorusunu işte rol kesmek için kurmuyorsanız en azından burasının neresi olduğunu Ay Yıldız'ın Ay Yıldızlı bayrağın çok çok Önemli semboller olduğunu Çanakkale Savaşı'ndan sonra ortaya çıkmadığını Daha önce de var olduğunu Beyrut tren istasyonunda Açılış günü çekilen fotoğraflarda Mesela ben size Keşke görürseniz onları internette var gerçi onlar Mesela Beşiktaş Belediyesi'nin Resmi günlerde Barbaros Bulvarı'nda astığı kuyruklu bayrak deniliyor zannediyorum ona. Kırlangıç bayrak, evet. Mesela o bayrakların aynısını 1900'lü yılların başında o zamanlar Osmanlı toprağı Beyrut Tren istasyonunda görebilirsiniz. Veya 1800'lü yılların sonunda Kuzey Afrika Bando takımında evet Kuzey Afrika Bando takımı <gülüyor> ve fotoğraf ritmini görmeniz lazım. Hepsi böyle simsiyah arkadaşlar ama ay yıldızlı davulları gümgürdettirirken. <gülüyor> He? Şimdi bütün bunları gördüğünüzde Boşnakların niye ay yıldızlı bayrak açtığını 1991 Körfez Savaşı'nı hatırlayın. Mesela Kuveytliler Amerika Birleşik Devletleri'nin bayrağını sallamışlardı. Türkiye'deki işte Bosna Hersek davasına savunan görünen yazarların iddiasını doğru kabul ederseniz Yani boşnakları Amerika kurtardı Tamam doğru bazı Sırp hedeflerini bombaladı ama Kurtardı diyemeyiz onu. Bu başka bir hesap idi Boşnaklar niçin Amerika Birleşik Şirketlerinin bayrağına sığınmadılar da Ay yıldızlı bayrağa da bunlar cevap bekleyen sorular bizim böyle çok sakin efendim, söyleyeyim mütevazı çabalarla cevaplarını bulmamız gereken sorular bunlar bunları bulduğumuzda birçok şey berraklaşıyor o zaman işte Kral Faysal'ın CV'sini anlayabiliyorsunuz 1920'de Suriye Kralı 1921'de Irak Kralı yani, yani yarın gün Kral Faysal'ın Ben kral olmak için gelmiştim Müracaat edecektim Demesine şaşırırsınız Ya git kardeşim manyak mısın sen? İşte Kral Faysal'ın Faysal'ın daha doğrusu Mekke Şerifi Mekke Şerif'in 3. oğlu Faysal'ın hem önce Suriye'ye, sonra Irak'a e, kral olmasına şaşırıyorsanız, bu kadar da olmaz diyorsanız, sanıyorum bugün de yaşananlara daha çok hayret etmeniz, kabullenmemeniz gerekecek. Şimdi size benim günlerce dinlediğim bir şarkıyı dinletmek istiyorum. bunu dinlemeden önce de bir şey hatırlatayım size. Çünkü ay yıldızdan bahis açıldı. Korkuyorum yakında <gülüyor> neyse. Çok fazla hayalalık bu güç efendi olalım. <gülüyor> بسطیل که بهش دوست دار و تن تفرگ نه سطح ما یکی دو برابری bana sorarsanız o kadar güzel söylüyor ki ay gönül zaman zaman diyor daha doğrusu kardeş olmuzdur <gülüyor>